Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Sizlerden gelen sorularımızı yine İsmail A. Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Sizlerde sorularınızı ilmi aletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Maillere baktığımız zaman çokça yine tekrar eden sorularımız var. Bunun alakalı da yine sizler hangi sorular sorulmuş ya da sorulmamış bununla alakalı lalegültv.com teradesini ya da YouTube sayfamızı ziyaret ederek oradan soru cevaplara bakabilir ve sorularınızı ona göre gönderebilirsiniz. Acil cevaplanması istediğiniz sorular olursa da onları da İsmaila e fetva hattını arayarak onları da öğrenebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim, Rabbim ilerden Allah inşallah. Allah Çok razı olsun. Tamam inşallah hocam. İlk sorumuz, e, hocam kendi sahip olduğum evimde oturmaktayım. Senelerdir biriktirmiş olduğum 95 TL param var. 95.000 TL param var. 135.000 bedelle kaba inşaattan bir daire buldum. Tamamen bittiğinde bedeli 150.000 TL oluyor. Kardeşimle beraber bu evi aramızda yazılı ve sözlü olarak anlaşarak alsak, tapuyu kendi üstüme alsam ancak onunla katılım bankalarının yaptığı gibi sözleşme yaptıktan belli bir vadeyle kardeşim 40 bin TL'sine düşen hissesini bana kar payını koyarak bir bedel olarak konuşup anlaşarak belli vadede ödesem caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualden anladığımız kadarıyla kardeşimizin e, yekün olarak bir ev alma imkanı yok. Evet. E, kredi kullanması da sıkıntıları olması hasebiyle kardeşiyle bu işi yapacak Hı. ve kardeşi de bundan dolayı bir kar elde edecek. Tabii bunun e, fukih ölçülerde yapılmasında bir mahsur lazım gelmez. Şöyle ki, e, daha basiti yalın olarak konuyu anlayabilmemiz adına 100 liralık bir daire olduğunu düşünsek veya 100 liralık bir e, lazım olan bir araç gereç olduğunu düşünsek, e, 50 liram var, e, 50 lira ise diğer bir e, ticaret yapmak isteyen, parasıyla para kazanmak isteyen bir başkası var. Bu benim kardeşim de olabilir, e, harici başka bir zat da olabilir. Burayı öncelikle ortaklaşa beraber alıyoruz. Yani bizim örneğimizde 100 liralık bir yerde 50 lirasını ben veriyorum. 50 lirasını kardeşimiz veriyor. Tabi oradaki sualde oranlar biraz evet. daha farklı. Daha basit, yalın olsun diye böyle örneklendirdim. 100 lirayı buraya beraber satın alıyoruz. Tabi bu beraber satın aldıktan sonra buranın tapusunun resmiyette benim veya diğerin üzerine olmasının önemi yoktur. Hı hı. Bu resmiyetle alakalıdır. Fıkri olarak alışverişi kim, kimin namına yapmışsa... İslam hukukunda da ahkam ona tağlık edecektir. Evet. Dolayısıyla böyle bir satış yapıldıktan sonra yani daire satıcıdan alındıktan sonra iki kişi arasında daha sonradan ortaklardan biri kendi hissesini üzerine karını da koymak suretiyle belli bir vadede size satması caiz midir? Şüphesiz caizdir. Evet. Yeter ki alışverişin niteliğinde farklı bir sıkıntılık olmasın. Evet. O da nedir? Vade zamanı malum olsun vadeden kaynaklanan çok olan fiyatı da sabitlesin. Yani %50'sini ben 50 liraya almıştım ama şu kadar vadeli sana 55 liraya işte ara ödemeli, şöyle ödemeli veya böyle ödemeli neyse belli bir rakam üzerinde vadenin erken alınması veya gecikmesinden dolayı da fiyatta artma veya eksilme olmamak kaydıyla böyle bir satış yapmalarında herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Tabii bu var olan malla alakalı. Yani her ikimiz gidiyoruz, ortada var olan bir mal var, o malı beraber alıyoruz orası, ve sonrasında siz kendi hissenizi bana satıyorsunuz. Ve ben sizin hissenizi sizden alıyorum. Hmm. Almak zorunda değilim, size de satmak zorunda değilsiniz evet. hakikatte. Oysa sualde ise e, ifade şu, daha henüz tamamlanmamış kaba inşaattan yer alıyorum. Kaba inşaat tabirini kullanması daha henüz bitmemiş demektir. Evet. Ve bittikten sonra dairenin fiyatı da artacaktır. Ee, İslam hukukunda bu tür alışverişlere istisna diye tabir edilen sipariş akti ünvanı verilir. Ee, zira olmayan bir şeyin satışı genel kural itibariyle caiz değildir. Bey-il denir buna. Ee, olmayan, mevcudiyeti var olmayan bir nesnenin satışı e, normal şartlarda batıldır, geçerli değildir. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. Selam akdi bunlardan bir tanesi. İstisna diye tabir ettiğimiz sipariş akdi de bunlardan bir tanesidir. Örneğin terziye gidiyorsunuz, bir gömlek siparişi veriyorsunuz veya bir cübbe siparişi veriyorsunuz. Oysa o da olmayan bir şeyi size işte şu şu vasıflarda bu kadar bedel karşılığında yaparım diyor. Parasını alıyor veya almıyor bir alışveriş. Bu sipariş yoluyla olması hasebiyle buna e, fetva veriliyor ve kitaplarımızda bunun yeri var. Hı -hı. Ama bunun bazı şartları vardır. Nedir bu şartlar? E, her şeyden önce satışa konu olan o nesne mal teslim almadıkça müşterinin o malda tasarruf yapma yetkisi olmaz. Hı -hı. Şimdi e, örneğimizde iki kardeş bir daireyi satın alıyorlar ama henüz ortada daha daire yok yapım aşamasında. Evet. Müteahhitle anlaşıyorlar ve müteahhitle belli miktar ödeme yapıyorlar. Ee, belki resmiyette üzerlerine geçiş yapılsa da daha henüz bina bitmediğinden dolayı teslim gerçekleşmedi. Bu saatten sonra ortaklardan herhangi biri gerek ortağına gerek üçüncü bir şahsa yani dışarıdaki birine ve gerekse her ikisi anlaşarak bir başkasına satış yapmaları veya başka türlü tasarrufta bulunmaları mümkün değil. Çünkü bu satın aldıkları mal diye tabir ettiğim şey siparişte olan bir maldır. Daha, Daha henüz bitmiş bir mal değildir. Evet. Bu sebeple üzerinde tasarruf yetkisi ona verilmez. Burada peki yapılması gereken ne? Satın alırlar. Ondan sonra müteahhit taahhüt etmiş olduğu zamanda o daireyi bunlara teslim eder. Teslim gerçekleştikten sonra artık bunlar hisselerini birbirlerine ister üzerlerine kar koyarak veya farklı şekilde nasıl satış yapmak istiyorlarsa evet. bu şekilde anlaştıkları doğrultuda hareket edebilirler. Ama burada önemli olan dairenin bitmesini beklemeleridir. Evet. Bitmeden bu işlemi yapmaları o satın alan ve satan kişi açısından sıkıntı olacak. Çünkü almadığı daha henüz teslim almadığı bir malda tasarruf yapmış olacak ki, hmm. e, bu da dediğimiz anlamda ciddi sıkıntıları doğuracaktır. O zaman şeyin bekleyecekler, dairenin bitmesini bekleyecekler. Bitmesini. Teslim aldıktan sonra da kendi aralarında anlaşmayı Kendi aralarında yapacaklar. kendi hissesini üzerine karını koyarak, hmm. e, şartlarını da belirleyerek hmm. e, vade zamanını e, ve ne kadar kar alacağını sabitledikten sonra fiyatta artma ve eksiltme yapmaksızın alışverişi yapabilirler. Evet. Bu sadece onunla alakalı değil. Yani bu Genelde bu gibi sualler çok gelebiliyor. Kişinin nakit ihtiyacı oluyor. Veyahut da işte maddi imkanı olmuyor ama vadeli alabiliyor. Finans kurumlar malum oranları çok yüksek olabiliyor. Evet. Veyahut da işte bazı şaibeler var, bazı sıkıntılar var. E, mümkün mertebe onlarla iş yapmamak daha güzel olduğu da ifade ediliyor. Evet. E, dolayısıyla burada e, diğer bir kardeşimizden nakit parası var ama o da borç vermektense o da ticaret yapmak istiyor, nema almak istiyor. Hı. Bu şekilde beraber alınır, sonra üzerine karını koyarak hissesini satar. Veya belki bütününü o kişi alır. Yani illaki hissel olması hmm. gerekmez. Evet. Yani diyelim ki 10 liralık bir mal ben hiç param yok alamayacağım. Sen onu alırsın 10 liraya peşin. Üzerine karını koyarak bana vadeli satabilirsin. Evet. Bu şekilde yapılırsa da bunda bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi siparişa tahallük eden bir malsa onu teslim almadan tasarruf yapması geçerli değildir. Evet. Şimdi özellikle hocam burada vadeli satma ile alakalı... Hani katılım bankalarından vadeli satış araçta ya da evde evet. buna cevaz verildiği söyleniyor. Diğer işte bankalarda direkt paraya faiz konduğu için buna evet. cevaz verilmediği söyleniyor. Burada da şu soru soruluyor hocam. Yani siz bunu kılıfına uydurup bu şekilde yapıyorsunuz. Arada bir fark yok deniyor. Bunu bir Hazreti Şerif'le paylaşmıştınız daha evet. önce bizimle. Yani aslında bakılırsa... Ee... Şunu çok rahat bir şekilde söylemek doğru olmaz yani katılım bankalarının yaptığı her işlem doğrudur hiçbir sıkıntı yoktur demek şüphesiz doğru bir ifade değildir evet. ancak burada bir ehveniyet meselesi vardır yani biri bir kurum vardır ki yalın faizle uğraşıyor. Tamamıyla faiz aldığını, faiz verdiğini itiraf ediyor, söylüyor. Diğer bir kurum var ki faizle iş yapmadığını söylüyor. Kendilerince bir fetva kurulları var. Onlarla hareket ediyor. Her ne kadar külliyen benimsemesek de en azından hassas olduklarını ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla buradaki iki muameleyi tek bir muamele gibi görmek doğru değil. Bunu her şeyden önce ayırmamız gerekir. Çünkü İslam fıkhında... Bizim teferruat gibi görmüş olduğumuz ufacık bir ayrıntı alışverişi sahihe veya sahih olan bir alışverişi fasıle veya batıla çevirebilir. Yani bir söylemdir, bu bir ifadedir. O ifadeyle üzerine hüküm binalıdır ve o hükme göre yapılan işlemde helallik ve haramlık neticesi değişebilir. Bunu daha önceden dediğiniz gibi örneğini vermiş idik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baki denilen yerde hurma ikram ediliyor, rutab hurması yani yaş hurma ikram ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gidiyor. Soruyor oradakilere buranın bütün hurmaları böyle mi? Ee, yanındaki ashab diyor ki yok ya Resulallah. Muvatta'da bu, var bu hadis-i şerif i̇mam Malik'in Marekin Muvatta'ında. Ee, ama bizim e, hurmalarımız daha kalitesiz hurma. Onlardan iki ölçek veriyoruz. Kaliteli hurmadan bir ölçek alıyoruz. Yani iki kiloya bir kilo almak gibi düşünebiliriz bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor böyle yapmayın bu faizdir. Çünkü et-temru bit temr hadis-i şerifte hurma hurmayla takas edildiği zaman mis'ten bir mistin ha em ve ha peşin olacak ve eşit olacak. Hı hı. E, peki birinin kaliteli olması, birinin kalitesi olması cegiduha ve redduh ha sev hadis-i şerifte, farklı bir hadis-i şerifte e, cins birlikteliği olan mallar arasında kalite farklılığının itibarı yoktur. İtibarı yoktur derken bunu şöyle anlamayalım. Ben bunu başka bir para birimine satarken ona mukabir bir bedel yansıtmayacağım anlamına gelmez. Evet. Şüphesiz ona kişi farklı bir bedel yansıtır. Ama birbirleriyle trampa söz konusu ise ona takabul edecek bir farklılığı karşı taraftan fazla almak bu olmaz. Onun üzerine ashab soruyor ya Resulallah kimse kalite ile kalitesiz hurmayı eşit miktarda değişmez ki. Niye böyle yapsın? Yani sizin elinizdeki kalitesiz, siz bunu kabul edersiniz ama karşı taraf karı ne, menfaati ne, niye bunu versin ki bu şekilde? Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir reçete veriyor. Diyor ki siz elinizdeki kalitesiz olan hurmayı, iki ölçek olan hurmayı satın, karşılığında almış olduğunuz bedeliyle kaliteli bir kilo hurma alın. Yani buradaki asıl e, ifade sonuç belki aynı olacaktır. Evet. Aynı matluba ulaşacaksınız ama o ulaşacağınız şeyi iki akit yoluyla yapacaksınız. Evet. Yani bir reçete bu veriyor. Evet. Eğer burada birileri kalkıp da akıl yürüterek ya öyle de böyle de sonuç aynıdır. Yani bu nedir semboliktir ifadeleri kullanırsa işte imtihanı kaybetmenin işlerle, e, bir nevi imtihanı kaybetmiş olacaktır. Evet. E, tabii bu madalyanın bir tarafı diğer bir tarafı da var ki ekonomistlerle konuştuğumuzda Diyor ki aslında bu alışveriş sektörünün artması yani iki alışverişin olması. Belki bu yalın olarak bakıldığında e, pek bir şey fark etmiyor gibi gözükse de hakikatte ben bir mal satıyorum ve karşında bir bedel alıyorum bu bir alışveriştir. Evet, ekonomiye bir ekonomiye katkı bir katkıdır. Sağlıyor. Bunun üzerine birçok hüküm bina edilebilir. Hı. Sonradan siz başka bir malı bana başka bir bedel mukavemine satıyorsunuz. Bu da ayrı bir şeydir. Evet. Yani iki ayrı alışverişin olmasıyla biri helal oluyor, biri bir haram oluyor. oluyor. Velev ki böyle bir şey olmasa bile, velev ki böyle bir hikmeti anlayabileceğimiz bir durum olmasa bile İslam böyle emrediyor. Yani burada evet. teslimiyetimizi göstermemiz gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapılması gerekiyor diyor, şöyle yapacağız. Evet. Neticede bu da bir imtihandır. i̇mtihandır evet. ee, Hazreti Ali radıyallahu teala anhın demiş olduğu üzere İslam dini akılla hitap eder ama akılla idrak edilebilecek olsaydı ayağımıza giydiğimiz meslerin altı kirleniyordu orayı mesletmemiz gerekirdi. Evet. Oysa orayı değil üstünü mesediyoruz. Hmm. Niye? Ta'abbudidir çünkü. Yani Allah evet, öyle emrediyor. Şey. Peygamberi o şekilde olduğunu ifade ediyor. Bu noktada da biz teslimiyetimizi göstermek zorundayız. Hmm. Ha, bu demek değildir ama e, yapılan her bir işlemde hiçbir hikmet yoktur şeklinde değil. İllaki birçok hikmeti vardır. Evet. i̇mam Rabbani Kudüs'e Sirruhu mektubunda öyle buyuruyor mektubunda. Filul Hakimi la an hikme Allahu Azimüşşan'ın isimlerinden bir tanesi hakimdir. Hakim hmm. hikmet, sahibi hikmet sahibi demektir. Ve hikmet sahibi olan Allah'ın her fiilinde illaki bir hikmet vardır. Belki o hikmeti biz anlarız veya anlayamayız. Hı -hı. Veya bir kısmını çözeriz veya çözemeyiz. Ama bizim çözemememiz, onda herhangi bir hikmeti göremememiz, onda bir hikmetin olmaması anlamında değildir. Hı -hı. Bunu da böyle bilmek gerekir. Ee, tabii bunu niçin söylüyoruz? Yani İslam fıkhının e, öngördüğü belli şartlar vardır. Hı -hı. O şartlarla icra edilecek olursa sahih, o şartlar icra edilmeyecek olursa fasit olur veya batır olacaktır. Burada biz kendimiz e, akıl yürüterek, fikir yürüterek sonu aynıdır, şöyledir veya böyledir demek doğru değil. Çünkü bu bir alandır. Evet. E, bu konuda konuşabilecek olan kimselerin alanı farklıdır. Yani farklı Hı -hı. kişilerdir. Herkes her konuda konuşamaz. Varsayayım tıp alanında bizim konuşmamız ne derece abes oluyorsa evet. işte bir kahvedeki e, oturan cemaatin de din adına konuşması bu manada kötü Hı -hı. olur. Abes olur. Ki bunun abesi e, dinine zarar verir. İtikadi yani, noktada bunlar sıkıntı, sıkıntı yani. Yani ötekisi Sırt dediğimiz olur. gibi belki o kişinin cehaleti ortaya çıkmış evet. olur. Yani sen müteahhit değilsin inşaattan bahsediyorsun. Hı -hı. Veya işte tabip değilsin tıptan bahsediyorsun cehalettir. Ama dinle alakalı bir bilgin yok iken, fıkhi bir bilgin yok iken, bir meleken yok iken sen sıf aklına göre dini hükümler verecek olursan Allah muhafaza bu ahiretinin kaybedilmesine sebebiyet verir. Amin. O yüzden bu konuda Kur'an-ı Kerim'in de ifadesi üzerine bilmiyorsan bilene soracaksın. Gerçekten bilir olduğuna da itikad ettiğin kişilere. Hı hı. Özellikle dini bir konuysa da bu Rabbani olması. Yani takvasına güvendiğin. Çünkü bir insan ilim adamı olabilir ama Allah muhafaza onun da sapması mümkündür, evet. saptırması mümkündür. Bu noktada nasıl ki doktora gittiğimiz zaman bir doktorun bize demesiyle hadi ya seni ameliyat edeceğim dese hemen ona teslim olmuyoruz. Daha fazlasını, daha üstlerini soruyoruz, araştırıyoruz. Hı. Ki en fazla kaybedeceğimiz şey dünyamızdır. Evet. Yani din konusunda da bize birileri bir şey söylediği zaman veya bir karşı, yani farklı kanallardan farklı cevaplar aldığımız zaman burada nefsimizi baz alarak burada bir tercihe gitmeyelim. Yani bunun dediği bana daha çok rahatlattı, daha çok hoşuma gidiyor, onu yapayım şeklinde değil. Gerçekten burada yani bir nevzede insan kendi kalbine soracaktır. Hı hı. Burada hangi amel etmem gerekiyor? Veya daha takvasını, daha ilim adımını araştırmak. Evet. Ki dinimizdir bu. Yani bizim ahiretimizle alakalı olan bir şey. Dünyamızı, gözümüzü kapattıktan sonra... Yaptıklarımız orada karşımıza çıkacak. Ama bitmeyecek olan bir hayat var. Bitmeyecek olan bir hayat ve dünyada kimse artık bizi daha duymayacak, tanımayacak, Hı. bilmeyecek. Düşünün bir insan ne kadar meşhur olursa olsun, ne kadar bilinir olursa olsun en fazla iki nesil veya üç nesil hatırlanır. Evet. Ondan sonra unutulup gidilecektir. Peki o saatten sonra onun yanında kim olacaktır? Aslında o saatten sonra değil, toprağa indiği andan yana. itibaren ama Hı. hani yine eşi, dostu onu hatırlar. Belki arkasından e, Fatiha iade eder, hayırla yad eder, hayırla dua ederler. Hı hı. Ama belli bir zaman gelecek ki bunlar da kesilecek. Artık evet. unutulacaksınız. Sizin varlığınız yokluğunuzu kimse tarafından bilinmeyecek. Düşünün üç batın, dört batın öteye gittiğiniz zaman dedelerinizin nerede yattığını bilebilmezsiniz. Evet. Aynı konuma biz de düşeceğiz. Oysa onlar da bir zamanlar vardı. Bizim şu anda var olduğumuz hı hı. gibi. Ama bizler de bir zaman sonra onlar gibi olacağız. Evet. İşte öyle bir hayat için şu anda yapmamız gereken. Yani şu anda toplama durumundayız, e, hasat durumundayız ama ahirete gittiğimiz zaman o toprağın altına girdiğimiz zaman o yaptıklarımızı biçme zamanı olacaktır. Rabbim inşallah hayır ile oraya gitmeyi cümlemize nasip etsin. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Bir başka sorumuz hocam. Ee, size Özbekistan'dan yazıyorum. Lalegül TV'deki programınızı imkan bulduğum sürece takip ediyorum demiş izleyicimiz. Ee, kayınpederim Taşkent'te bir ev apartman satın alıyor ancak alım satım olan vakitte satıcı tarafından bir takım şartlar koşuluyor. Ve bu şartlar her iki tarafça da kabul ediliyor. Şartlar şöyle, 3 adobü salon, dayalı döşeli evin bedeli 45 bin dolara satılıyor. Ancak satıcı bu evi ben 2 ay sonra kendim 52 bin dolara satın alacağım diye şart koşuyor. Yani bu evi satıyorum ama başkasına satmayın veya bu evde yaşamayın anlamına geliyor. Bunu satıcı neden yapıyor? Ev sahibi olan satıcıya Ticaret için çok acil para lazım oluyor ve evini satmak zorunda kalıyor ancak bu evin 7 bin dolar fazla fiyatına 2 ay sonra satın almak istiyor. Muhtemelen satıcının bu süreçte yapacağı ticarette 7 bin dolardan daha fazla kar edecek. Alıcı olan benim kayınpederim yaşadığı kendi evi var bu evi yaşamak için satın almıyor ancak satın almasını amaç bir ticaret olarak düşünüyor ve 2 ay sonra bu evi eski sahibine geri satıyor 7 bin dolar kar elde edeceğini düşünüyor bu evi satın alıyor. Bu durumda bu alım-satım caiz olur mu ve kayınpederin kazandığı para helal olur mu, riba olmaz mı? Bunun devamı da var hocam. Bu parayı alabilir miyiz eğer cevaz varsa kullanabilir miyiz evet. şeklinde? Tabii öncelikle bu, bu tip bir alışverişi nasıl irdelememiz gerekir, hı. nasıl bakmamız gerekir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte e, şartlı alışverişi yasaklamıştır. Evet. Fıkıh halimlerimiz şartlı alışverişte hangi tür şartların yasak olup hangi tür şartların yasak olmadığı konusunda e, sistematik olarak meseleyi üç başlıkta ele alıyorlar. Diyorlar ki alışveriş ve şartın fasit olduğu şartlı akitler, alışveriş ve şartın sahih olduğu, geçerli olduğu alışverişler veya şartın geçersiz olup alışverişin sahih olduğu alışverişler. <gülüyor> üç başlıkta irdeleniyor. Şimdi bunlardan alışverişin sahi olup da şartın da sahi olduğu şartlı akitler neler olabilir? Burada deniyor ki işte akdin gereği olan bir şart veya akde mülayim olan bir şart. Akdin gereği ne demektir? Akdin gereği siz konuşmasaydınız da yani ona dair bir ifadede bulunmasaydınız da akit zaten bunu gerektiriyor. Yani örneğin ben bu malı size satıyorum ama bu sizin olmak şartıyla. Bu zaten alışveriş bunu gerektirecektir. Veya ben bunu alıyorum ama parasını peşin almak şartıyla mutlak alışveriş zaten bedelinin peşin almasını gerektirecektir. Dolayısıyla böyle bir şart alışverişe zarar vermez. Şart da geçerli, hmm. alışveriş geçerli. Veya akde mülayim bir şart deniyor. Akde mülayim ne demektir? Aktin gereği olan bir şeyi sağlama almak, güvence altına almaya dair koşulan bir şart. Hmm. Örneğin ben bu malı size vadili satıyorum evet. ama size güvenemiyorum. Diyorum ki bunu ben size vadeli satarım ama bana rehin vermek şartıyla. Oysa rehin harici başka bir işlemdir. Ama alışverişimde bu rehini size şart koşuyorum. Peki böyle bir şart ile siz kabul etseniz ve alışverişi icra etsek bu şart alışverişi fâsit eder mi? El cevap fâsit etmez. Şart da geçerlidir, alışveriş de geçerlidir. Niye? Çünkü burada rehin istememdeki gaye, bedelini yani satış bedelini sağlama alabilmektir. Hmm. Satış bedelini almam ise akdin gereğidir zaten. Evet. Dolayısıyla akde mülayim demek akde uygun demek, akdin gereğini sağlama almak hmm. anlamındadır ki bu şartta zarar vermez ve akit de şartta geçerli olacaktır. Peki şartın akdi fasit noktalar nelerdir? Yani öyle bir şart koşuyorsun hmm. ki o şart alışverişi fahsit ediyor. İşte deniyor ki akdin gereği olmayacak, akde mülayim olmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz hmm. örneklerde olmayacak. Bir de taraflardan bir tanesine yani bayiye veya müşteriye bir fayda dönecek, bir fayda sağlayacak. Hmm. Böyle bir şart alışverişi fahsit eder. Tabi bu konuda genel bir örfte olmamak kaydıyla. Evet. Şimdi kardeşimiz diyor ki e, ben bu daireyi satın alıyorum. Veyahut da karşı tarafta evet. diyor ki e, ben bu daireyi, yani o ok, alıcı ve satıcı için ben hmm. mülahaza ediyorum. E, satıcı diyor ki ben bu daireyi sana satıyorum ama bir şartın var. Bu daireyi bana satacaksın. Evet. E, karşı tarafta diyor ki bu daireyi ben senden satın alıyorum ama bu kadar bedelle sana satmak şartıyla alıyorum. Bu şart akdin gereği değil. Evet. Akde mülayim de değil. Taraflardan birine fayda da sağlıyor. Her şeyden önce hatta iki tarafa da fayda evet, sağlıyor. Da Çünkü var. bu taraf nakit para ihtiyacı var. O, ee, o nakit para ihtiyacını bu şekilde işe güne görüyor. Fazlasıyla geri ödeme yapıyor. Çünkü muhtemelen o vadede vereceğinden daha fazlasını Hı. o nakit paradan kazanacaktır. Evet. Ötekinin işine geliyor. Oturduğu yerden hiç riski olmadan mal alsat gibi göstermelik olarak bir ticaret elde etmiş oluyor. Evet. Bir kar elde etmiş oluyor görüntü olarak. Oysa bu şart dediğimiz gibi akde uygun olmayan, akde mülayim olmayan bir şart olması hasebiyle akde eder. Fasit bir şart eşittir. Yani fasit bir akit eşittir faizdir. Hı. Dolayısıyla böyle bir muamele caiz olmaz. Ama bunun e, yani şöyle olsaydı ben bunu size satıyorum. Bu sizin oluyor. Satarsan alabilirim ama almak mecburiyetinde değilim. Hı. Siz satmak zorunda değilsiniz. Satmayabilirsiniz. Bu şekilde sadece bir konuşma ama bu konuşmanın bir bağlayıcılığı yok şart olarak dillendirilmemiş ise o zaman bu mutlaktır. Yani benden bana da satarsınız. Bana satmak isterseniz ben almayabilirim. Hmm. Bir başkasına da satabilirsiniz veya bedelini yüksek veya daha düşeğe de e, pazarlık yapabilirsiniz. Hmm. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde olursa ama dediğimiz gibi şart olmayacak. Yani evet, kendimizi kandırmayacağız. Ya ben şart koşmadım ama almak zorunda. Öyle olmayacak. Evet. Veyahut da Genelde hani dedik ya nakit paraya ihtiyacı olan kişiler bu gibi işlem yapmak istiyorlar. Hmm. Ee, şöyle de yapılabilir. Şartlı olarak değil, direkt malı benden peşin olarak satın alırsınız. Hmm. Parayı bana verirsiniz, mal sizin olur. Ama o malı benim ihtiyacım olduğu için aynı malı sizi, sizden ben vadeli bir şekilde satın alırım. Hmm. Ama evet. bu da başlangıç itibariyle şartlı olmamak kaydıyla. Evet. Yani ben bunu sana satıyorum... Ama bunu bana satman şartıyla olursa birinci meseleden hiçbir farkı olmaz. Böyle bir şart olmaksızın yani bağlayıcı bir şart olmaksızın ben bunu sattım bu sizin oldu. E, ama zaten o mal sizin içinize yaramıyor. Siz ticaret adamısınız. E, benim ise kullandığım bir maldır o. Ben onu vadeli bir şekilde sizden alabilirim. Bu tarzda oluyorsa yani peşin satıp vadeli almak, hı hı. E, burada beyayne midir değil midir bazı tartışmalar olsa da genel olarak e, anlaşma olmamak kaydıyla buna fetva veriliyor. Ama dediğimiz gibi özellikle anlaşma, anlaşma olmamak evet. kaydıyla. Aslında en güzeli bunun en masumu yani şüpheden en uzak olanı e, bir başkasından yani benden alıp bir başkasına satmak hı. E, kişi için veyahut da benim e, paraya ihtiyacım varsa ben bir başka yerden malı vadeli alıp vadeli alıp onu bir başkasına peşin olarak satmak evet. aynı şahsa değil. Farklı. Vadeli alıp peşin satmak aynı kişi olursa bu anlaşmalı da olsa, anlaşmasız da olsa bu caiz değildir. Hı. Aynı kişi olursa. Borcu bitmeden satmaktan bahsediyoruz. Daha düşüğünü evet. olursa tabii ki. Ama ben vadeli birinden 10 liralık bir malı yani peşin 10 liraya satabileceğim bir malı vadeli 12 liraya alıyorum. Sonra gidiyorum başka bir e, tüccara onu 10 liradan lirası. peşin olarak satıyorum. Ben bu şekilde yani nakidi göre. ihtiyacımı görüyorum. Benim bu adama da zaten 12 lira borcum var. Hı. Satın aldığım mala mukabil. E, bu tarza da kişi nakit ihtiyacını gidermiş olabilir. E, belki oranlarda biraz farklılık olacaktır. Vade farklarından hmm. dolayı farklılık olacaktır. Artık bu noktada da helali bulabilme adına kendisine de daha zarara az olmak kaydıyla buna göre bir işlem takip edebilir. Ama orada anlatıldığı üzere bir alışverişe fatura vermek mümkün değil. Çünkü tamamıyla anlaşmalı. Satan kimse şart koşuyor, alan kişi şart koşuyor. E, alan kişi bir de evi alan kimsenin hiçbir riski yok. Yani bir nevi 50 lira veriyor 52 lira alacaktır. Yani 100 lira veriyor 110 yani lira alacaktır. Dolayısıyla banka faize yatırımlı. Ve sadece gibi... sembolik olarak evet. bir mal al sat gibi gözüküyor ama şartlı bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla bundan kaçırılması şiddetli elzemdir. Böyle bir işlem yapılmışsa hocam, buradan bir kar elde edilmişse buradaki Şimdi, aradaki fark parayı. Alışveriş fasit olur, fasit hı hı. alışverişte yapılması gereken aktin bozulmasıdır. Evet. Ama aklın bozulabilmesi için de karşı, karşı tarafında, tarafında sizin hassasiyetinize sahip olması gerekir. Eğer böyle bir hassasiyete sahip değilse o zaten çekip gidecektir. Herhangi böyle bir şeyiniz olmayacak. Böyle buradan size artı bir nema da gelmişse... E, neticede bu helal bir yoldan gelmediği için haram olan parada yapılması gereken tasattıktır. Yani onun bir fakire verilebilir veya bir hayır kurumuna verilebilir. Burada e, bu mesela dedi de ki kendinden onu çıkartacak. Evet kızı mesela işte eşli sormuş demiş ki benim kaybettirim bu işi yaptı. Eşim de hepatit C hastası. Bu parayı biz alıp kendi tedavisi için. Kullanabilir miyiz? Yani kızına? eğer akti bozma imkanları yoksa yani Hı -hı. bir kere bu oluşmuşsa oradan da bir elde edilen bir fazlalık varsa her halükarda onun kişi kendinde kullanmasın, tasattü kesin. Evet. Aslında kızına vermesi bir şekilde menfaatin kendisine dönmesi gibi Anlamak de e, görülebilir. Ama gerçekten çok ihtiyaç sahibisi olabilir. Hı -hı. Ama daha farklı yerlere kullanması daha da daha güzel yoksa. olur. Evet hocam. Devam edeceğiz inşallah. Diğer sorularla kıymetli izleyenlerimiz kısa bir araya gideceğiz. Sizler de sorularınızı imailet@alegul.tv.com adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve yine daha önceki programlarımızda alegul.tv.com'te e ve YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz. Müzik İzleyenlerimiz devam ediyoruz İlmihal programımıza. Hocam bir başka sorumuz bazen küçük çocuklar çekyat, talıflex ve yorgan gibi tamamını yıkamamız mümkün olmayan eşyalarımızı büyük küçük abdese ya da kusmukla pisletiyor. Bu durumda koku ve leke kalmayıncaya kadar çeşitli deterjanlarla veya suyla silerek temizliyoruz. Sonra da kurutup kullanıyoruz. Bu temizlik caiz midir? Öncelikle şu iki meseleyi birbirinden ayırmamız gerekir. Hijyen ayrı bir şeydir. Taharet yani şer'i temizlik farklı bir şeydir. Hijyen oradaki mikropların arındırılması bu anlamda bir temizlik olarak değerlendirilebilir. Ama şer'i temizlik ise hijyenlilikle beraber irtibatlandırılmamalıdır. Bunu şunun için söylüyorum. Silmekten bahsediliyor. Silmek suretiyle oradaki rengin, kokunun veya işte başka vasıfların giderilmesi. Hatta gerekir soruya bazı kimyasallar dökmek suretiyle de mikroplarından arındırılması. Evet. Yani belki hijyenliliği sağlamak. Burada şer'i bir temizlik olur mu? Eğer burası kaygan bir zeminse, yani mesela şu masanın üzerinde olduğu gibi veya feyans üzerindeyse, Hanefi fıkhına göre oranın silinmesiyle orası temiz olabilir. Evet. Ama orası eğer necasetin nüfuz edeceği bir yerse ki halı gibi, kilim gibi, işte yorgan gibi bu silmek ile temiz olmaz. Burada gasil gerekir. Gasil yıkamak demektir. Hmm. Yıkamak ya suyla olacak veyahut da içerisinde haram, necis bir madde olmayan sıvı bir akıcı bir maddeyle olacaktır. Hmm. E, mai dediğimiz akıcı olmalıdır, e, sökücü olmalıdır. Ve burada kişi kalben kanaat getirecek ki artık necaset kalmadı. Genelde e, halılarda, büyük halılarda ki camilerde bu olaylar olabiliyor hı hı. ki bizim medresede okuduğumuz dönemlerde de e, olabiliyordu bu olaylar. E, medresedeki halılar mesela bazen necis olduğu zaman veya camilerde onun altına komple yıkamak zor, mümkün değil. Evet. E, altı kaldırılıyor, altına bir lehen gibi bir şey konuluyor, yukarıdan su dökülüyor. O şekilde oradaki necaset e, gidene kadar yıkanıyor ve kuruduktan sonra da temiz oluyor çünkü üzerinde hı hı. namaz kılınıyor. Evet. Bu olabilir veya günümüzde işte halı yıkama makineleri ama ciddi anlamda. Hmm. Yani oraya suyu verecek ve verdiği suyu komple geri alacak. Hmm. Bu birkaç kez yapılacak ve kalben de ikna olunacak. Evet burası temiz oldu. Hmm. Bu şekilde olursa bu da olabilir. Ama en güzeli dediğimiz yöntem yani gerçekten klasik bizim eskiden beri var olan hmm. yukarıdan suyu döküp alttan suyun akması. Evet. Ama tabi bu, bazı yerlerde bu mümkün olmaya da biliyor. Bu şekilde oranın temiz, temiz olduğuna dair kanaat gelmesi gerekir. Yoksa yüzeysel silmek yeterli değildir. Hmm. Ee, yorgan gibi, koltuk gibi maddelerde ise e, tabi su dökmek belki yorganda mümkündür yıkamak ama koltukta altında onun süngeri vardır, işte ne bileyim e, iskeleti vardır. Böyle suyla yıkamak mümkün değil. Evet. Burada o kadar çok fazla da meselenin şer'i temizlik yönüyle bakılmaya da bilir. Yani oranın temiz olması işte belki bir halı ile yıkanır. Çünkü ne kadar orası yıkarsanız o tamamıyla süngerine nüfuz etmiş olacağı için alt taraftan o necaseti oradan alamayacaksınız. Evet. Ama onun üst tarafını güzel bir şekilde yıkadıktan sonra bir de özellikle kuruduktan sonra orası velev ki annecis olsa bile kuru olacaktır. Sizin üzerinizde kuruysa oraya oturmakla kurudan Hı -hı. kuruya necaset geçmez. Evet. Yani bir de o gibi koltukların üzerinde de zaten namaz kılınmaz. Hı -hı. Yani hani necasetten arındırılmış bir alan olarak namaz kılınacak bir mekan da değildir. Sadece oturulacak bir yerdir ki necaset olsa bile kuru olduktan sonra ee, Üzerinize kuru ise kurudan kuruya necaset sirayet etmez. Evet. O yüzden koltuk gibi yerlerde burada biraz daha müsamahalı hareket edilebilir. Hmm. Ama özellikle namaz kılacağımız bir alan ise orası orada daha titiz olmak gerekir. Ve gerçekten necasetin gitmesi o da sıvıyla yani akıcı olarak bir suyla veya bu manada farklı sıvılar da olabilir. Yeter ki çelinde haram necis bir madde olmasın. Hmm. Bu bağlamda tam bir temizlik gerçekleşmelidir. Aksi takdirde namaz konularında daha dikkatli davranılması gerekecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da bir kızın beyaz eşya veya altın hariç sadece sandık eşyasına kurban veya zekat düşer mi? Şimdi mali ibadet olan zekat ve kurban. Bunlar bir noktada birleşse bile diğer bir noktada birbirlerinden ayrılırlar. Şöyle diyelim isterseniz kurban ibadeti, e, zekat ibadeti bir de fıtır sadakası. Yani Ramazan-ı Şerif ayında bayramdan önce verilecek olan fıtır sadakası. Evet. Bunlar mali ibadettir. Ancak bu mali ibadetlerin kişinin mesul olabilmesi noktasında bir yerde birleştirler. Nedir o? Nisap konusu. Yani asli ihtiyacın haricinde, asli ihtiyaç kişinin normal gündelik hayatta kullanması, kullandığı, ihtiyaç malzemeleridir. Bunların haricinde nisaba taahhülük eden bir mal varlılığı var ise bu üç ibadet bir nebze eder. Hmm. Ancak bu üç ibadetten zekat hariç, yani zekatı şöyle bir kenara ayırırız. Kurman ibadeti ve fıtır ibadeti, yani fıtır sadakası nisabın eğer oluştu ise, yani asli ihtiyacın dışında nisab oluştu ise, o oluşan malın niteliğine bakmaksızın üzerinden bir yıl geçmesine bakmaksızın direktmen bunlar vacip olur. Yani bu adam kurban da keser. Eğer bayram günlerinde böyle bir mal varlığına sahipse fıtır sadakasını da verecektir. E, Zekatla alması caiz olmayacaktır. Evet. Ancak zekat verme olayında ise ayrı iki tane daha şart vardır. Nedir o iki tane şart? Bir, o malın nami olması. Yani artıcı bir mal olması gerekir. Artıcı mal da iki şekildedir. Ya hakiki artış, bu da ticaret malıdır, alsat hı hı. yapılan maldır, Veyahut da hükmü artış bu da paradır. Altın, evet. gümüş veya paradır. Velev ki o altın gümüşler e, takı eşyası olsa bile. Çünkü Hanefi fıkhına göre takı dahi olsa hırketen para olduğu için zekata tabidir. Hı hı. Şafi mezhebinin bu konuda farklı görüşü vardır. Kadınların kullanmış olduğu takılardan bahsedecek olursak. Ama Hanefi fıkhına göre eğer altınsa gümüşse velev ki takı dahi olsa nisap miktarına ulaşmış ise ve dediğimiz gibi hakiki veya hükm-i namada kendisinde bir nema da var ise, Hı -hı. ikinci bir şart, üçüncü bir şart olarak da üzerinden bir yıl geçmişse, bu üç şart tahakkuk ettiği zaman zekat verecektir. Evet. Demek ki zekat için diğer kurban ve fıtır satakasına nispetle iki ayrı daha şart Hı -hı. vardır. nisapta birleşiyorlar, haceti i Asya'nın haricindeki nisab da birleşiyorlar. Evet. Nisabın ötesinde malın niteliği nami olmalı. Yani artıcı olmalı, Hı. artıcı olabilme kapasitesinde olmalı veyahut öyle söyleyelim hükmünle ama. Üçüncü olarak da bir yılın bir geçmesi. Lazım. Şimdi kardeşimiz diyor ki, çeyizime diyor, e, soruyu bir daha alabilir miyiz? Bir kızın beyaz eşya veya altın hariç sadece sandık eşyası. Şimdi beyaz eşyayı altını kenara koydu, sadece sandık eşyasına ne düşer mi diyor? Zekat. Zekat veya kurban düşer. Şimdi zekatla kurbanı ayıracağız ilk önce. Hı hı. Zekat olabilmesi için dediğimiz gibi bir yılın geçmesi bir de nami olması. Yani ticaretini yapması evet. ki bu çeyizse o bir ticaretini. kız ticaretini yapmıyor demektir. Hı. Dolayısıyla bu mal zekata tahallük etmeyecek. Evet. Ama çeyiz mahiyetinde altın biriktirmiş ise onu zaten kendisine isna etmiş hı hı. ki altın her zekata evet. girecektir. Onu kenara koydu. Peki e, kurban düşer mi? Kurmandan hani, şeyi şartı yoktur, nema şartı yoktur, ticaret yapma veya al yap, sat yapma şartı yoktur. Hı hı. E, bu noktada kurban düşer mi? İbn Abidin rahimullah haşyesinde bu konuyu ele alıyor, matlap altında ele alıyor ve cevizle alakalı olan e, nakilleri getirdikten sonra kendisi konuyu şöyle bağlıyor. Bunlar eğer asli ihtiyaç konumunda ise, yani asli ihtiyaç demek kullanılacak malzemelerden ise. Hı hı. İşte bunun içine makineyi de sokabiliriz, çamaşır makineyi, yani beyaz eşyalarını da koyabiliriz. Evet. Kardeşimiz istisna etmiş ama onlara da dahildir. Çünkü bunlar da kullanılacak Hı -hı. mallardandır. Bu kabildense, velev ki miktarı nisaba ulaşmış olsa bile bu kişi kurban kesmekle mükellef değildir diyor. Hı -hı. Ama şu anda fil vaki kullanmıyor. Önemli değil. Kullanılacak mallardır bunlar. Yani kişi için asli bir ihtiyaçtır. Evlendiği zaman kullanacaktır bunları. Kullanılacak. Bu bu eden yani bu emsal mallardır. O zaman bu kimse kurban kesmekle mükellef değil. Ancak kullanılmayacak, zinate taallük eden mallarsa yani öyle şeyler ki süs eşyasıdır. Bizzati kendisi kullanılmıyor. İşte bu bazı e, nakışlar vardır. işte yok vitrine koyacak veya işte e, masanın üzerine koyacak. Bu tarzda işte vaz oydu, yani, şuydu evet. Yok havlu yine kullanılıyor. Hmm. Kullanılmayacak. Sadece zinete tahallük eden şeylerdense bunlar asli ihtiyaç değildir. Yani asli ihtiyaç kavramının dışında kalanlar diyelim. Bizimkiler özellikle hocam çeyiz için havlu yapıyorlar ya mesela. Havluları da süs için koyuyorlar ya kenara. Evet. Onun için <gülüyor> onu da katıyor. Gerçi onların miktarı da evet. kıymet itibariyle de düşüktür. düşük. Yani düşük varsayalım yani. bunlar çok fazla olsa. Ve asli ihtiyacın dışında olsa ve miktarda nisaba hmm. ulaşacak olursa o zaman kurban kesmekte mükellef hmm. olacaktır. Yani o zaman çeyizi ikiye ayıracağız. Kullanılacak ve kullanılmayacak. Evet. Kullanılacaklar asli ihtiyaç e, kavramındadır. Hmm. O zaman onlardan dolayı kurban kesmeyecektir. Kullanılmayacak süse tavlik ediyor ise... O zaman bunlar e, asli ihtiyacın dışında olacağından dolayı bunlardan dolayı kişi eğer nisaba da ulaşıyorsa kurban kesecek. Hmm. Zekata gelince hiçbir şekilde zekat, zekat vermesine vermeyecek. gerek yok. Çünkü dediğimiz <gülüyor> gibi bunların bizatihi ticaretini yapmış değildir veya evet. yapmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuza da. Tarlada erkek işçiler arasında çalışan kadınların ayakta namaz kılmaları dikkat çekeceğinden namazları oturarak kılmaları caiz midir? Bu daha çok şeyler oluyor hocam. Mesela pikniğe falan gidiyor insanlar. Evet. O tip yerlerde de oluyor. Tabii şunu ifade etmek gerekir. Her şeyden önce şartları zorlayacağız. Ne anlamında zorlayacağız? Bir bayan namaz kılarken elbette gözden en uzak bir yerde hmm. namaz kılması her halükarda elzem olandır. Hatta o kadar elzemdir ki kadının en faziletli namazı evinin en ucra köşesindeki hmm. namazıdır. Evet. O namaz Kabe'de kıldığı namazdan da faziletlidir. Bakın çok önemli bir şeydir bu. Evet. Ee, Kitaplarımızda bu nezirle alakalı, adakla alakalı konular irdelenirken bunu belki daha önceden de ifade etmişimdir. Ee, mesela bir kimse e, filan işim olursa işte e, Mescid-i Nebevi'de namaz kılacağım diye adakta bulunsa, nezirde bulunsa iki rekat Mescid-i Nebevi'de namaz kılacağım dese Medine-i Münevvere'deki mescitte ve o işi olduğu zaman bu kimse namazını orada kılmalıdır. Çünkü orada kılınan namaz diğer yerlerde kılınan namaza nispetle fazileti daha fazladır. Ha. Ama harem şerifte kılsa olur. Niye? Çünkü Harami i şerifin sevabı daha fazla olduğu için sanki e'lâ'yı vermiştir. Hmm. Daha üstünü vermiştir. Bu da kabul edilir. Ama mescid-i haramda kılacağım demişse o mescid-i haramın dışında kılması geçerli olmaz. Yani adani yerine getirmiş geçerli. olmaz. Niye? Çünkü orada kılınan namaz diğer yerlerde kılınan namazdan bire yüz bin kat daha fazladır. Evet. Ama deniyor ki aynı ada muhit Burhani'de gördüm bu ifadeyi. Hmm. Aynı ada bir kadın yapsa Dese ki filan işim olursa işte iki rekat mescidde haramda namaz kılacağım diye adasa bu kimse evinde kılsa namaz sahihtir, ada yerine gelir. Niye? Hmm. Çünkü evinde kılacağı namaz orada kılacağından daha faziletlidir. Oh. Yani sanki kişinin mescidine ve de adayıp da mescidi haramda namaz kılması gibi evet. değerlendiriliyor. O yüzden yani kadın için en güzeli, en uygun olan gözden en uzak, en ucra köşede namaz hmm. kılmasıdır. Ama bu mümkün değil ise Dediğiniz gibi piknik ortamlarında veya çalışan işte tarlada çalışma Hı -hı. durumu olabiliyor. Burada da bütün gayreti sarf edecek. işte Gerekirse bir ağaç kenarına, işte traktor şu romor gibi yerlerin arka taraflarına. Hı -hı. Bu da mümkün değilse tesettürüne tam riayet ederek. Tabi tesettür derken bunu da ikiye ayıralım. Namazın sahih olması için gerekli olan tesettür başkadır. Yabancı erkeklerin yanında durulduğu zaman riayet edilmesi gereken tesettür başkadır. Başka. Yani bir bayanın evinden namaz kılarken normalde giymiş olduğu elbiseyle e, sokağa çıkması uygun olmayabilir. Yani bunları birbirinden ayırmamız gerekir. O yüzden bu yabancı erkeklerin yanında durduğu zaman nasıl tesettürüne riayet etmesi gerekiyorsa o tesettürüyle beraber namazını kılacaktır. Evet. Peki oturarak mı kılacaktır? Hayır. Normal namazını, rükü ve secdesini yaparak kılacaktır. Dediğimiz gibi şartlara riayet etmek suretiyle. Yani hiçbir şekilde şöyle bir e, mazeret olmaz. İşte erkeklerin bulunduğu bir ortamda namazımı ayakta kılmaktansa ima ile kılayım. Böyle bir mazeret olmaz. Evet. Farz namazlardan bahsediyoruz. Evet. Çünkü farz olan namazlarda... Ee, rükunlar da artı olarak bir farzdır. Mazeret olmaksızın o rükunların terk edilmesi mümkün değil. Hmm. Nafile namazda oturarak kılabilir. İmale değil ama secdesini yapmak kaydıyla e, nafile namazları oturarak kılmasında bir mani olmaz. Ama farz namazlarda oturarak kılması mümkün değil. Eğer herhangi bir yani e, oturmaya, ayakta durmaya dair bir mazereti yok ise dediğimiz gibi erkeklerin ortamında bulunması bir mazeret değildir. Tesettürüne yani bakkala giderken nasıl giyiniyorsa veya işte dışarı çıktığı zaman nasıl giyiniyorsa o manada tesettürüne tam riayet ederek namazını kılacaktır. Evet hocam. Sorudan da sizin anlattığınız cevabı istinaden hocam. Hep şey diyorlar ya, erkeklerle kadınlar arasında hep bir fark vardır. İşte erkekler daha üstün gözüküyor diye. Sizin bu anlattığınızdan yola çıkarak da hocam bayanların Özellikle evlerindeki o kılmış olduğu namazla Kabe'deki o namaz kılma eşit olunca onların daha kıymetli olduğu, İslam'da bayanların daha kıymetli olduğu çok aşikar ya Aslında e, bu manada kıymet erkeklilik veyahut da dişilikle değil evet, takvalidir. takvalidir. Bunu Kur'an-ı Kerim açık ve net hmm. bir şekilde söylüyor. Ancak burada bir vazife taksimi vardır. Hı hı. Mevla Teala Hazretleri herkesin yaratılışına göre bir vazife taksimi vermiştir. Hı hı. Hayvanlar alemine bakıyorsunuz yırtıcı hayvanlarda avı yapan dişi oluyor. Ya. Erkek sadece onu kollamakla mükellef evet. ama hazır yemeğe getiriyor. Ama aynı olay insanlık için baktığın zaman öyle değil. Maişeti temin etmekle mükellef olan erkektir. Kadın ise evinin hizmetini yapmakla mükelleftir. Evet. Bu manada bir görev taksimidir Hı -hı. bu. Ve biz bu görev taksiminde kendi ihtiyarımız yoktur. Yani bir insan ben erkek olmak istediğim için erkek oldum veya ben dişi olmak istediğim evet. için bayan oldum öyle bir şey yok. Hı -hı. Allah bayanı bayan yarattı erkeği erkek yarattı. Erkeği erkek yarattı ve erkek sorumluluğunu ona verdi. Hı -hı. Bayanı bayan yarattı ve bayan sorumluluğunu ona verdi. Evet. O ona göre mesuldür o da ona göre mesuldür. Dolayısıyla burada cinslerin birbirlerinden bir üstünlüğü şeklinde algılamak çok yanlış bir algıdır, evet. doğru değildir. Hı hı. Bayan nazik olduğundan dolayı, kadın nazik olduğundan dolayı gözlerden uzak olması, daha korunmasına gerekli olduğu için İslamiyet onun hakkında bazı ön şartlar. İşte tesettür şu veya bu dediğimiz gibi. Erkek bu manada daha serbest çünkü bakmakla mükellef olduğu bir ailesi vardır. O zaman onun sorumluluğu farklı olduğu için o sorumluluğa mukabil ona tanınan ruhsatlar da biraz daha genişlik olmuştur. Yoksa bu birinin diğerinden daha faziletli olduğu anlamında değildir. Değil. Bu faziletin tersini ispat edebilme adına dediğiniz gerekçelere gitmeye hiç gerek yok. Değil. Çünkü hocam yani İslam'a karşı olanlar özellikle İslamiyet'in kadınlara çok büyük ağır yükler yüklediğini, işte kadınların aşağılandığını birçok, buna benzer laflar sözler kullanılıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte, daha öncesinde de yine e, cahiliye döneminde yaşananları biliyoruz. Sonrasında olanları biliyoruz ki bu anlattıklarınız da onlara bir ek oldu. Evet. E, bayan kardeşlerimiz bunlara da bir e, itibarı alırlar inşallah. Şuraya bakmak lazım yani İslam toplumunda kadının yeri modern diye sözüm ona modern hmm, diye tabi evet. ettikleri yerde kadının yeri nedir? Tamamıyla e, affedersiniz reklamlarda kullanılacak. Veyahut da ne bileyim yine yine asıl olan dünyanın merkezinde erkekler kadınlar sadece onlara tahallük edecek bir ziynetmiş gibi. Hı -hı. Yani bir özgürlük veriliyor sözde, bir üstünlük veriliyor sözde ama diğer taraftan bakıldığı zaman hiç alakasız yerlerde kadınların kullanılması. Evet. Yani burada birazdan insan insaflı baktığı zaman İslam'ın kadına vermiş olduğu değerin Hı -hı. ne Hı -hı. olduğunu kişi daha iyi anlayacaktır. Evet hocam. Devam edelim hocam. Bir başka sorumuza da. Bir miktar param var hocam ve müteahhitlik yapan bir abimizden inşaattan daire alıyorum. Dairenin katını ve numarasını belirliyoruz. Ben de parasını peşin ödüyorum. Daireyi satın alıyorum ama ortada daire yok inşaatta. Bana karıyla şu fiyata satacağını taahhüt edip bana güvence olarak bir sene sonra çek veriyor. Ve bana dediği fiyata da yine kendisi satıyor. Örneğin bana daire 50 TL'ye satıyor, aynı yaptığı inşaatı normalde daire 60 TL'ye satıyor. Kendisi bir sene içinde ne zaman satarsa satsın bana 10 lira kar veriyor. Yani 60 TL'ye satacağını taahhüt ediyor. Yine kendisi bana taahhüt ettiği fiyatta satıyor ama ben paramı bir sene sonra alıyorum. Ben de söylüyorum 60'a sat, ne zaman satarsan sat, param sende dursun bir sene sonra alırım diyorum. Bu dinen Doğru mudur yoksa sakıncalı mıdır? Aslında birinci bölümümüzde cevaplamış. bunu cevaplamış olduk. Çünkü evet. hem şartlı alışveriş olarak baktığımız zaman satın alıyorum ama satma, senin satman şartıyla alıyorum tarzında. Artın gerektirmediği. Şartı. Bir de hattı zatında satın alırken karşı taraftan bir de onun satacağı rakama mukabil çek alması, güvence alması, senet alması. Aynı anda bunların yapılması, bir iki, üçüncü problem de bu istisnade diye tabir ettiğimiz sipariş akda olması. Evet. Yani çünkü daha henüz olmamış yapılan bir bina, olmayan daireyi satmak belli şartlarda caizdir. Ama bunu alan kimse daireyi teslim almadan ikinci bir satış yapması mümkün değildir, evet, ikinci bir tasarruf da. yapması mümkün değildir. Bütün bunlardan dolayı deriz ki bu işlem doğru bir işlem değil, caiz olmayan bir işlemdir, haram olan bir işlemdir. Evet. Ancak daireyi alırsın, aldıktan sonra teslim tarihine kadar hiçbir tasarrufta bulunmazsın. Teslim gerçekleştikten sonra onu sen alırsın ve aldıktan sonra da ister ona satarsın, ister sen başkasına yok. satarsın. Böyle bir mecburiyet de yok. O kişinin de almak zorunluluğu yok. Veya senin adına satmak diye bir mecburiyeti de yok. Yani olmayacak. söylersin, kabul eder veya etmesin ama bina bitmedikçe bundan hiçbir olmaz. Evet hocam. Son sorumuz hocam. Ee, 31 yaşındayım, 8 ay önce namaza başladım. Hatta anneme de nasip oldu, o da başladı. Bir kız kardeşim kaldı o da inşallah başlar diye ümit ediyorum. İnşallah diyelim. Rabbim inşallah kabul etsin. Bu yaşıma her türlü günahım oldu bu yaşıma kadar. Şimdi tövbe ettim. Rabbim kabul eder inşallah. Bu yaşıma kadarki kaza namazlarım var. Bunları kılarken, beş vakit namazımı cemaatte kılarken, cemaat o vaktin sünnetini niyet ederken ben kılmadım. O vaktin kazasına niyet edebilir miyim diye sormuşlar. İlk sorusu. Ee, i̇kinci sorusu yatsı namazını cemaatle kılarken son sünneti ben dört rekat kılıyorum. Vitim namazını cema cemaatle kılmıyorum eve bırakıyorum. Yatmadan önce kılıyorum hem de abdest yatağa girmiş oluyorum. Bu doğru mudur? Bir de seferiyken iki günlüğüne yol yola çıkmaya niyet edip dönüyorum ama gittiğim yerdeki camide cemaatle kılacağım vakit namazını imam dört rekat kılacağından ben ikinci rekatla oturup tayiyat Allah ve bari Rabbena dualarını okuyup selam vermeden bekleyip imamın üçüncü ve dördüncü rekatlarını kılıp imamla beraber mi selam verip namazı bitirmem gerekiyor yoksa ben ikinci rekatta selamı verip namazı bitirip cemaatin namazını bitirmesini mi bekleyeceğim demiş. Şimdi baştan beri e, konuyu ele alacak olursak evet. e, öncelikle bir meseleye temas etmek isterim. E, Elhamdülillah kardeşimiz bir dönüş yapmış e, namazına başlamış. E, Rabbim daim elisin, Amin devam eylesin e, Bütün ümmetin Muhammed'de bu noktada inşallah hakiki anlamda dönüş yapmaya da nasip etsin Anladım, inşallah. inşallah. Tabii bu da e, işte zamanda çok günahlar işlediğim, işlemediğim günah yoktur şeklinde de bir beyanda bulunuyor Hı -hı. ki aslında o beyan önemli bir beyan yani şu manada önemli bir beyan e, günahtan tövbe'nin şartları vardır. O şartlardan bir tanesi de günahın ifşa edilmemesidir. Hı -hı. Yani bir insan zamanda günah işlemiş olabilir. Kuldur insandır hata yapar. Ve yapmış olduğu hatadan dönüp tövbe ettiği zaman o tövbenin kabul şartlarından bir tanesi hatandan bahsetmemesidir. Hmm. Onu ifşa etmemesidir, anlatmamasıdır. O yüzden bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz üzerinden bu kardeşimiz gibi olanlara bu noktada seslenecek olursak cahiliye dönemine ki öyle tabir ediliyor genelde. Yani eski hayatım diye ifade hmm. ediliyor. O dönemde yapılan ne kadar büyük yanlışlıklar varsa bunların hiçbir şekilde bahsedilmemeli. Hmm. İşte ben zamanda şöyle yaptım, böyle yaptım ama döndüm o tövbe değildir. Ki bunlardan bahsetmek eğer Allah muhafaza bir de işte ben zamanda böyleydim diye de gururlanma, övünme ise hakikaten tövbe değildir. Ama güven yani övünme mahiyetinde değil ise de en azından şahit tutmadır. O yüzden bundan her halükarda kaçmak gerekir. E, yapılmıştır. Bu indi Allah'tadır, Allah katındadır. E, dua etmek gerekir. Mevlam o günahı hem affetsin hem de setresin, kapatsın, örsün. Kimse onu ifşa etmesin. Evet. E, Mevla'dan onun ifşa edilmemesini isterken kendimizin ifşa etmesi hiç uygun bir eylem değildir. Evet. Öncelikle bu konuya temas edelim. Şimdi sorularına tek tek cevap vermek gerekirse birinci sorusu e, kaza namazları olduğundan dolayı sünnetleri kaza niyetiyle kılsam olur mu diyor. Şüphesiz kaza nafile ibadetlere nispetle elzemdir. Hı hı. Ömer Nasuhi Efendi e, ilma halinde bu konuyu ele alırken bu ifadeyi kullanıyor. Kaza namazı nafile namazdan mukaddemdir. Ancak revatip diye tabir ettiğimiz namazların öncesinde ve sonrasında olan sünnetler kuşluk namazı gibi tesbih namazı gibi namazlar hı hı. Bunları bu genellemenin dışına tutmak Hı -hı. gerekir diyor. Niye? Çünkü kazaya bir kere kaldı. Tabi bundan dolayı kişi vebal altındadır. Ama bunun belli bir vakti yoktur. Yani ömrünün sonuna kadar bu namazları kaza edebilir. Ama bu vakit dediğimiz yani vakitlendirilmiş olan nafile namazların vakitleri vardır. O vakit gitti mi bitti artık daha kılınamaz. Hı -hı. Ve o namazı kılındığı zaman yani o nafile kılındığı zaman o sünnet kılındığı zaman kişiden farzlarındaki noksanlıkların telafisi... Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın şefaatine nail olmaya vesile. Yani siz bir taraftan bir günah işlemişsiniz. O günahtan dolayı tam manasıyla yönelmeniz gerekirken diğer taraftan efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın şefaatinden mahrum olmaya gerekli yani mahrum olma sebeplerine yapışma. bu da doğru bir şey değildir. O yüzden ne olursa olsun e, ravatip diye tabir ettiğimiz namazların öncesindeki ve sonradaki sünnetler kılınmalı. Kazası olsa da iki kişi bunları kılacak. Kuşluk, teheccüh, tesbih namazı gibi namazları kılacak. Bunlar hakkında çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şerifler vardır. Ve kaza namazlarını da kılacak. Efendim işte ben vakit bulamıyorum. Yani bu, yani ya, ya kaza kılacağım ya bunu kılacağım şeklinde. Hani Hoca Nasreddin'e sormuş da Rahimullah. Işte inişli yolumu seversin, çıkışlı yolumu. Hoca Efendi de cevap vermiş. Düz yola ne oldu? Yani ya onu kılacağım, ya ona kılacağım diye ikisini kılacaksın. Evet. Hatta Ömer Nasuhi Efendi İlmihalin halinde diyor ki yani bir insan vakit bulamıyorum diye bu noktada e, işte bazı şeyler ifade etmesi onu insafa davet etmek gerekir. Bunca fuzuli vakit harcamışken bir ibadete nasıl vakit Hı. bulamıyoruz? O yüzden ne olursa olsun buna asla taviz vermemek gerekir. Yani hem onu kılacaksın, ravatip sünnetlere hem de kaza namazını kılacaksın. Evet. İkisinden birini tercih, böyle bir şans yok. Üçüncü yol var, her ikisinde kılacaksın. Bunu böyle söylemek gerekir. Ee, Tabi burada şunu da ifade edelim. Şafi mezhebinde bu noktada farklılık vardır. Çünkü Şafi mezhebinde e, kazası olan bir kimsenin nafile namaz kılması caiz değildir. Hmm. Ama bunu maalesef Şafi kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Yani diyorsun ki ona işte nafile namaz kıl, gel teravih kılalım diyorsun mesela. Diyor ki benim kazam var, kılamam. Yani doğru kılamasın. E ne yapacaksın şimdi? Eve geçeceğim, boş boş oturacağım veya işte çay hocağında çay içeceğim. Oysa İbni Hacer Rahimullah Şafi Fakihi diyor ki kazası olan kimsenin deyin nafile kılamaması asli ihtiyacının dışında vakitlerini boşa geçilmesi caiz değildir. Yani kişinin boş oturması veya fuzülük yani asli ihtiyacının dışında artık A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa onların hepsi caiz değil. O yüzden diyorlar ki namaz kıl işte benim kazam var o zaman kazanı kıl ama iş, işim var. Bu işten nasıl periz, nasıl turşu ifadesi evet. ya. Veya deve kuşu misali uç, ben kuş değilim. O zaman yük taşır, ben deve değilim. Böyle olmaz. Normalde evet o vakitlerde yani bir Şafii mezhebinde çünkü kazanın varsa asli ihtiyacının dışındaki bütün vakitlerini kazayla geçirmek zorundasın. Piknik yok, işte muhabbet yok, şu yok, bu yok, hiç, hiçbiri yok. Tamamıyla asli ihtiyacın dışında varsa bir vaktin onu kazayla geçirmek mükellefiyeti var. Bu bağlamda söylenen bir ifadedir. Hanefi mezhebine göre ise biraz daha genişlik vardır. Ömrünün sonuna kadar sen bu borçları bitir de onun haricinde kendi ne yapmak istiyorsan yap. Hmm. Nafile de namaz kılabilirsin veya işte fuzuli bir takım işlerle de meşgul oluyorsan da on, bu meşgul olman yeter ki ölmeden önce kazalarını bitiriyorsan problem yok. Yeter ki ölmeden. Tabii bunun bir garantisi olmadığı için de bu şekilde rahat olmak da rahat doğru değil. Gerek. Ama dediğimiz gibi ne olursa olsun nafile namazlarda yani revatip sünnetleri namazlardan önce veya sonra olsun hatta müvekket olsun veya gayrimüvekket olsun. Ömer Resulü Efendi açık bunu ifade ediyor. Yani kitabı Türkçedir. İlmi halini açsınlar. Kaza bölümüne namazların kazası bölümüne bakılsın. Orada Allahu Alem yani kaza bahsinden 3 veya 4 sayfa sonra bu konuyu ele alıyor. Ve açık ve net bir şekilde bir ifadeyle bu söylediklerimi mefhumen beyan ediyor. O yüzden bu noktada dikkat etmek gerekir. Ha, peki iki namazı tek niyetle kılsam olur mu? Yani hem e, öğlenin sünnetine niyet edeyim hem de kaza, kaza namazına olayım. E, bu niyet kaza olarak olur. Sünneti kılmış olmaz. Hmm. Çünkü iki namazı bir niyette toplamak yoktur. Sahi olan görüşe göre, tercih edilen görüşe göre. Gelelim ikinci sualine. İkinci sualini bir daha tekrar alabilir miyiz? Ee, şey Vitr namazını soruyor hocam. Yatsızlığı da cemaatle beraber kılmıyorum eve gidiyorum. Yatmadan önce kılıyorum, öyle yatıyorum diyor. Ramazan-ı Şerif'in haricinde zaten vitir namazı cemaatle kılınmaz. Cemaatten Hı -hı. kastettiği muhtemelen camide kılınmasından evet. bahsediyor. Mahsur yoktur, evde de kılabilir. Hı -hı. Hatta en evli olan gecenin son namazı olması son namazı. Yani gece teheccüde kalması kesin olan kişiler için. Ama birçok kez bunu tatbik edelim dediğimiz zaman, Vitir birçok insan unuttuğu için doğru değildir. Yani hmm. her halükarda vitri namazını kılmadan yatmamak gerekir. Camide kılma mecburiyeti yok. Evine geldiği zaman evinde de kılabilir. Evet. Onda da bir sıkıntı olmayacaktır. Üçüncü İlciyede sorusu. Seferiyken e, dört tekat kılacağından dolayı normal camide e, ikinci rekatta oturup tayiyat Allah'ın mesali bariq Rabbena dolayı okuyup selam vermeden bekleyip imamın üçüncü ve dördüncü rekatlarını kılıp imamla beraber mi selam vermeliyim? Yoksa ikinci rekatta selam verip çıkmalı mı diyor. Çünkü seferde olan bir kimse için iki durum vardır. Ya Münferi'den namaz kılıyordur veya cemaatle namaz kılıyordur. Evet. Münferi'den eğer bu kişi namaz kılıyor ise dört rekattı farz namazları evet iki rekat kılacaktır. Hı hı. Eğer bu adam cemaatle namaz kılıyor ise bunun içinde iki durum vardır. Kendisine uymuş olduğu imam ya seferidir veya kendisine uymuş olduğu imam mukimdir. Hı hı. Eğer uymuş olduğu imam kendisi gibi seferi ise burada da problem, problem yok. Yine iki olarak kılacaktır dört rekatlı farzları. Ama uymuş olduğu imam eğer mukim bir imamsa o imama uymasıyla namazı otomatikmen dörde Öyle intikal için. eder. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği üzere iki rekatta selam vereyim. Bu yanlıştır hmm. veremez. Veyahut da bekleyeyim imamın dört rekattırını bitirmesini bekleyeyim sonra beraber selam vereyim. Bu da olmaz. İmama uyduysa velev ki son rekatlı imamı yakalamış olsa bile. Hmm. Hatta sonraki hatta değil, selamdan önce imamı yakalamış olsa bile imama uyduysa otomatikman namaz dörde intikal evet. edecektir ve o namazı dört rekat olarak Hı. kılması gerekecektir. Evet hocam. Bu soruyla programımızdan nihayetine erdiriyoruz hocam. Son olarak dua bağımına neler söylersiniz? Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Allah. diyelim. Sağdan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok Cümle teşekkür için. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlealegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmekle hepiniz Mevla emanet olun. Hoşçakalın.